Assalamu عليكم ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله استعذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها, ال... يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اَمَّا بَعْدٍ Ey Rabbimiz Sen ki gökyüzünü direksiz bir şekilde yükseltensin. Ey Rabbimiz Sen ki yerlerin ve göklerin ve arasındakilerin Rabbisin. Ey Rabbimiz Sen ki kainatın tek hakimizin. Güneşi, ayı, yıldızları yaratıp insanoğlunun Hizmetine sunansın, tuulijul leil fi nihar ve tuulijul nihar fi leil, sanki geceyi gündüze, gündüzü geceye giydirirsin ve tuhrijul hayy minel mayyeti ve tuhrijul mayyet minel hay, sanki ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartırsın, ey Allahım, sanki Kullarına içerisinde amel edebilsinler diye gündüzü içerisinde dinlenebilsinler diye geceyi var edensin. Ey Allahım, bugün ve gecelerde kulların yaptıklarını kayıt altına alıp, sonradan onlara yaptıklarını karşılığını yine sen vereceksin. Feme yamel misqal zarratin zerre elimizşayı yara her kim her kim zerre miktarı kadar bir iyilikte bulunmuş ise onun karşılığını görecektir her kim de zerre miktarı kadar bir kötülükte bulunmuş ise onun karşılığını görecektir değerli Müslümanlar Allah subhan ve Teala güneşi var ederek İnsanoğluna büyük lüzufta bulunmuş. Güneşin her doğuşuyla birlikte insanların içerisinde yaptıklarının sonradan hesaplarını verecekleri bir günü Allah Sübhanahu Teala insanlara bahşetmiştir. İnsana kendi içerisinde kendi eli ile dolduracağı kitabı için mahşerde şöyle seslenilecektir. Iqra kitabeke Kefa bencek el hasibe kitabını oku bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeterlidir işte o gün işte o gün okudukça hatırlayacaksın hatırladıkça işte o gün okudukça hatırlayacaksın hatırladıkça ümitsizliğin artacak okumaya devam edeceksin belki Yaptıklarını inkar etmek isteyeceksin ama O cürümleri işleyen azaların Yaptıklarını bir bir itiraf edecek Okudukça hatırlayacaksın Hatırladıkça geri dönmek isteyeceksin Ve lakin bu senin söylemiş olduğun boş bir sözden başka bir şey değildir Okudukça hatırlayacaksın Hatırladıkça kötülüklerin ile aranda Uzak bir mesafe olsun isteyeceksin Ve lakin Kötülüklerin sana yaklaştıkça yaklaşacak, okudukça hatırlayacaksın, hatırladıkça kendi kendine kızacaksın ve lakin artık iş işten geçmiş olacak. Çünkü sen bundan önce, bundan önce derin bir gaflette idin. Sen ehlinin arasında yine Allah'ın sana vermiş olduğu nimetler içerisinde kendini emin zannetmekteydin. Belki de sen Kendini mükemmel gördüğü, görüyordun ve başına geleceklerden habersiz bir şekilde yaptıkların ile övünmekteydin. Belki de belki de Allah, belki de o çok aldatıcı şeytan Allah'ın seni uyarmasına rağmen Allah'ın seni uyarmasına rağmen seni Allah ile aldatıyordu. Allah subhane ve teala bu durumdan kullarını uyararak kullarına şöyle seslenmektedir وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatıcı şeytan seni Allah ile aldatmasın. Şeytan insanı Allah'ın hilmi ile, Allah'ın merhameti ile aldatır. Şeytan insanı Allah'ın kullarının olanca yapmış olduklarına rağmen kullarına mühlet vermesi ile aldatır. Değerli Müslümanlar, sakın aldanmayın. Allah subhanahu ve teâlâ mühlet verendir ama ihmal eden değildir. Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Değerli Müslümanlar, Allah subhanahu ve Teala kullarına karşı zulüm edici değildir. Ve lakin kullar kendi nefislerine karşı zulüm etmişlerdir. Allah subhanahu ve teâlâ... Her insanın düşünüp taşınıp ibret alabileceği kadar onlara vakit vermiştir. Her insana tövbe edip af dileyebileceği kadar vakit vermiştir. Her insana her insana bir hak tanımıştır. Ve Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur: E ve lem u'mirkum ma yetezekkeru ma fihi men öğüt alabilecek bir insanın öğüt alabileceği kadar bir süre bir sizi yaşatmadık mı değerli Müslümanlar değerli Müslümanlar Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır İnsan oğlu şu beş şeyden hesaba çekilmediği sürece ayakları kıyamet gününde Rabb'isinin huzurundan ayrılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede getirdiğinden, nerede kazanıp nereye harcadığından ve nerede kazanıp nereye harcadığından ve ilmi ile nasıl amel ettiğinden. Değerli Müslümanlar, bu beşliğe dikkat edecek olursanız insanın hayatının her alanına taluk etmektedir. Bu sebepten dolayı Allah Subhanahu ve şu sözüne dikkat edin. Rabbimiz Tebareke ve Teala şöyle buyurmaktadır. "Ve budi'l kitab fetra'l mujrimine müşfikin mimma fihi ve yekuluna ya leytena" Ve yekuluna ya veylatena ma li hadhal kitab la yughadiru saghira tuwla kabira illa ahsahaha w wajadu ma amilu w wajadu ma amilu hadira wa la ortaya konur suçluları o kitabın içerisindekilerden ötürü korkmuş bir vaziyette görürsün Eyvah bize. Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük demeden her şeyi sayıp dökmüş derler ve onların karşılarına yalnızca yaptıkları çıkartılmıştır. Senin Rabbin hiç kimseye zulm edici değildir. Bu sebepten dolayı kardeşler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisinden ibret almamız gerekmektedir. Bizler Rabbimizin huzurunda az önce saymış olduğumuz beş maddeden hesaba çekilmeden önce Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın şu hadisinden ibret almamız gerekmektedir. Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. اِغْتَنِمْ hamseten kabla hamsin <Sessizlik> Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Bu beş şeyi ganimet olarak bilin. Rasulullah <gülüyor> aleyhisseatu Vesselam devamla şöyle buyurmaktadır Devamla şöyle buyurmaktadır Vası hate kabla sakkamke va Farke kabla şugülüke va günke kabla ka ve güneke kabla fabrika ve hayatake kabla mu vaşa babake, sen ihtiyarlıktan önce gençliğin değerini, hastalıktan önce sağlığın değerini, fakirlikten önce zenginliğin değerini, meşguliyetten önce, meşguliyetten önce boş vaktinin değerini ve ölümden önce de hayatın değerini bil. Değerli Müslümanlar, nice insanlar vardır ki onları Allah subhanahu ve teâlâ'nın onlara zenginlik zenginlik sağlık ve boş vakit ve gençlik vermiş olmasına rağmen bu değerleri Allah yolunda Allah yolunda kullanamadıklarını ve bu değerlerden gereği gibi istifade edemediklerini görürsün onlara Allah subhanahu ve teâlâ 70 yıl ömür dahi vermiş olsa Sanki bu dünyada hiç yaşamamış gibi bu dünyadan göçer giderler Yani ne bir ilim tahsil etmişlerdir Ne de bir ilim öğretmişlerdir ki Onlar için Buradan bu dünyadan gittikten sonra onlar için Sürekli bir ecir kaynağı olsun Ne bir salih evlat bırakmışlardır ki Kendileri için arkalarından dua eden bir çift el olsun ne de tasaddukta bulunmuşlardır ki onlar için sürekli bir sadaka icariye olsun onlar bu dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmışlardır ve hiç yaşamamış gibi bu dünyadan göçüp gitmişlerdir halbuki Allah subhanahu ve teâlâ'nın kendilerine hayır ve bereket vermiş olduğu kulları basiret vermiş olduğu kulları hem hayatlarını hem de Hem hayatlarını hem de mallarını Allah subhanahu ve teala için feda etmişlerdir İşte bakınız Osman radıyallahu teala anhu Zorluk ordusunu Bütün malı ile donatmıştır Zeyd bin Usami Henüz 17 yaşındayken Ümmetin ordusunda Komutanlık yapmıştır İmam Nebevi'ye baktığınız zaman Genç yaşına rağmen Genç yaşına rağmen Genç yaşında vefat etmiş olmasına rağmen Bizlerin okumaktan Aciz olduğumuz kadar Çok sayıda kitap bırakmıştır İşte bunlar Allah subhanahu ve teala'nın Kendilerine hayır ve Bereket vermiş olduğu hayatlardır Ve onlar Hayatlarını Allah subhanahu ve teala'yı razı etmek Uğruna takdim etmişlerdir O halde kardeşler o halde kardeşler, kitabımız önümüze koyulmadan önce neden bizler ümmetimizin şerefli selefi gibi olmayalım? Neden bizler de ayağa kalkıp kitabımızı salih ameller ile doldurmak için mücadele etmeyelim? Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَصِيرًا her kime kitabı sağından verilirse ona çok kolay bir hesap olacaktır. Fayan kalibu ile ehlihi mesrura ve o kişi o kişi ehline mutlu bir şekilde sevinçli bir şekilde dönecektir. Ve emmen utiye kitabahu vera zahri fe sawfa yad'u sabura ve yasla saira innehu kana fi ehlihi mesrura. Her kime de kitabı sırtından, arkasından verilecek olursa O kişi helak diye çağıracaktır Yani o anda ölmeyi temenni edecektir Ve lakin o kişi cehenneme atılacaktır Çünkü o kişi dünyadayken ehli arasında, ailesi içerisinde Kendisini emin zannetmekteydi O halde kardeşler, bizim ehlimiz, asıl ehlimiz sevinçle içerisine gideceğimiz, sevinçle kendilerine katılacağımız ehlimiz iman ehlidir. Bu iman ehli ki Allah Subhanahu ve Teala bunları cennetine kabul edecektir. O halde bizlerin asıl sevinçle karşılanacağı gün amellerimizin içerisinde hayırlarla dolu, hayırlarla dolu bir kitabı alacağımız gündür ve ve iman ehli ile birlikte salihler ile birlikte cennete gireceğimiz gün bir